ama بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل وكل وكل في النار arkadaşlar. Hiç çoğunuzun ya da hepinizin bildiği üzere çok mübarek bir aya girmiş bulunuyoruz. O da Şaban ayı.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 E ma ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem istekmale siyami şehrin illa Ramazan diyor ki ayşe radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tam ay olarak ayı bütün günleriyle birlikte orucunu tuttuğu ay Ramazan ayı olarak gördüğünü diyor. Yani Ramazan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ayı tam olarak tuttuğunu gördük. E ma ra'aytu E ma ra'aytu minhu fi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 Yine Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Lem yekunin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Yesûmu şehran ektera min şaban Nebi aleyhissalatü vesselam Şaban ayının dışında daha fazla oruç tutmazdı. Yani en çok orucunu Şaban ayında tutardı. Fe innuh kana yesûmu Şaban'a kullehu Bu rivayette diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a Şaban ayının tümünü ne yapardı? Aleyhissalatü vesselam oruçlu tutardı, geçirirdi.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 Mâ duvime aleyhi ve in kallet. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh aleyhissalâtu en sevdiği namaz neydi? Mâ duvime aleyhi ve in kallet. Az da olsa tamamlı olanıydı. Ve kâne îzâ sallâ solâten dâveme aleyhâ. Diyor ki Aişe radıyallahu anh aleyhissalâtu vesselâm'ın bir namazı başladığı zaman, bir namazı kıldığı zaman ne yapardı? O namazı kılmaya devam ederdi. Yani bir insan gece namazı kılmaya başladıysa ne yapsın? Onu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 Arapçada bir şeyin çoğu yapılıyorsa tümü olarak kullanılabileceğinden dolayı ifade edildiğini söylemiştir. Yani Aişe radıyallahu Anha'nın Aleyhissalatu Vesselam sahabının tümünü oruçlarda rivayetleri gibi olan rivayetleri nasıl yorumlamışlar? Arapçada bir şeyin çoğu yapılıyorsa tam tamam yapılmasa da çoğu yapılıyorsa onun <gülüyor> hakkında tümü diye Allah ifade edilebileceği Aleyküm. söylenmiş. Aleykümselamun ve <gülüyor>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 Çoğunu ne yapmıştır? Oruçlu geçirmiştir, oruçlu tutmuştur. Arapçada da bunun tümü olarak ifade edilmesinde bir beys yoktur diyor. Abdullah bin Mubarek. Ee, aynı şekilde sahabeden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Ramazan dışında herhangi bir ayın tam olarak oruç ne oruçlu geçirilmesini ne yapıyor Abdullah, bin, e, Abdullah İbni Abbas? Kerih görüyor, hoş görmüyor. Bunları destekleyen bazı rivayetler var. Ayşe radıyallahu anha diyor ki ma alimtuhu yani peygamberimizi bilmedim, görmedim. Saama sahran kullehu illa Ramazana. Yani Ramazan dışında hiçbir ayı ayın tümünü oruçlu geçirirken görmedim diyor bir rivayette. Bunu sahih Müslim bu rivayet etmiş, rivayet etmiş. Yine İbn Abbas diyor ki ma saama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahran kamilen gayra Ramazan.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 diyor ki yani peygamber aleyhissalatu vesselam şaban ayının çoğunluğunu ne yapardı? Oruçtu. geçirirdi. Orucunu tutardı. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve bu ayda oruç tutmasının, oruca teşvik etmesinin hikmeti ney arkadaşlar? Usam bin Zeyd anlatıyor bize radıyallahu anh. Anhuma diyor ki: "Kale qultu ya Resulallah lem araka tasum shahran min al-shuhur <gülüyor> ma tasum min şaban." Ey Allah'ın Resulü hiçbir ayda Şaban'da tuttuğun kadar, oruç tuttuğun kadar seni oruç tutarken görmüyorum. Yani bunun sebebi hikmeti illeti nedir? قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. <gülüyor> Aleyhisselam diyor ki bu ay yani Şaban ay öyle bir ay ki insanların çoğu gaflet içinde. Yani onun farkında değiller. Niye? Çünkü Şaban ayı biliyorsunuz öncesinde hangi ay var?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 ne kandil diyorlar ona? Berat kandil diyorlar değil mi? Ee, tabii Şaban'ın 15'i faziletli bir gün, faziletli bir gece. Bununla alakalı rivayetler mevcut. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ebu Musa Eleş'ari radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah la yatlu fi leylatin fi leylatin nisfi min şaban Allah Teala şaban ayının 15'inde ne yeryüzü halkına tilâ eder bakar. Fiğfiru <feyaghfiru> li cemii halqihi إلا <illa> li müşrikein veya <ev> müşahhin ve yeryüzündeki bütün mahlukatını bütün yaratıkları yarattığı kullarını affeder. Ancak ancak li müşrikîn Allah'a ortak koşan ve müşahhin İnsanlar arasında düşmanlık olan, insanlarla arasında insanlar arasında buz olan, insanlar arasında adavet, düşmanlık olan kişi hariç diyor. Aleyhisselam. Şirki biliyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten bizlere şirkin affedilmeyeceğini haber vermiş. Sahibi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 ve laken uhiye ve ilellezine min sana ruhyul ki eğer Allah'a ortak koşarsan le in eşraktelle yahbata amellerin boşa gider. Billahi fe'bud billa kide Allah'a ibadet. suresinde inna Allah la yaghfiru en şekabehi ve Allah Teala kendisine ortak koşulmayanı yapmaz. Affetmez. Bunun dışındakiler dilediğini affeder. İşte bu hadisede Şaban ayının 15'inin gecesi allah Teala yeryüzü halkına şöyle bakıyor, nazar ediyor. Müşrik ve müşahin. insanlarla kavgalı olan, insanlarla küslü olan hariç, herkes affediyor. Bu hadisi i̇bn Mace rivayet etmiş. Başka bir hadis var yine. Abdullah bin Amr radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yaptali'ullahu azze ve cel ila halkihi leyleten nısmin şaban. Şaban ayının 15'ini allah Teala halkına yarattığı insanlara, kullarına bakar. Ve yagfiru li ibadihi illa li itneyni. kişi hariç bütün, diyor, herkesi affeder. Kim onlar? Müşahinin katili nefsin. Kendini öldüren, intihar eden ve adavet, düşmanlığı olan, küs olan kişi hariç. Nedir müşahin? İbnu Esler rahimahullah diyor ki huval yani düşmanlık yapan adavet olan kimse demek. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir hadisi var biliyorsunuzdur belki. Ebu Hurairah radıyallahu anh rivayet ediyor diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuftuhu abwabul cenneti yu'mal ve khamis size bir müjde. Cennet'in kapıları hangi günler açılır? Yu'mal isneyn ve khamis Pazartesi ve Perşembe günleri, cennetin kapıları açılıyor. Fe yugferu <gülüyor> likulli abdin la yüşriku billahi şey'en. Allah-u Teala'ya ortak koşmayan herkesin günahını buluyor, Affediliyor. Bakın. Yani bizleri affetmek için Allah-u Teala o kadar çok sebepler halik etmiş, sebepler yaratmış ki. Yeter ki biz ne yapalım? Tövbekar olalım. Allah-u Teala'ya yönelelim. Evvab olalım. Ve Ortak koşmayalım, şirk koşmayalım. Allah Teala'nın kutsaliste buyurduğu gibi, anne ağın aşçurak yani şirk. Kendisine şirk koşulanlar arasında şirke hiç ihtiyacı olmayan, şirkten mustaqni olan benim diyor Allah Teala. Kim diyor bir ameli yapar, onda ortak koşarsa, bana ortak koşarsa, ne yaparım diyor, onu ve yaptığı ameli terk ederim, bırakırım diyor. Ona ihtiyacı yok Allah Teala'nın. İşte. Her pazartesi ve perşembe ve cennet kapıları açılır. Allahu Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmayan bütün kullara ne yapılır? mağfiret olunur. Günahlar affolunur. İlla raculan kānet beynehu ve beyne ahīhi şahna. Tabi istisna var burada. Yani pazartesi perşembe kapılar açılıyor. Adam şirk koşmuyor. Günahları affolacak ama bir grup insan var ki onların günahları affolmuyor. Bir sebep var. Ne o? İlla raculan kanet beyne ve beyne ahi kendisiyle arkadaş arasında, kendisiyle kardeşi arasında küslük olan, anlaşmazlık olan, düşmanlık olan, kırgınlık olan kişi hariç. Bunların diyor günahı affolmaz. Fiqalu <gülüyor> anziru hadaini hatta yestaliha Allah Teala bekletiyor. Diyor ki şu iki kişiyi bekletin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 ne yapılmayacak? E, müşrik ve arasında düşmanlık olan kimseler hariç kimselere af olmayacak. Onun için herkese af olacak. Mağfiret olacak. Mübarek bir gece. Peki bu geceye has bir şeyler yapılmalı mı? Yani bugünün fazileti bu şekilde sabit ise bizler toplanarak camilerde bu geceyi böyle beraat gecesi olarak isimlendirip Kandiller okuyabilir miyiz? Mevlütler okuyabilir miyiz? O gece has ibadetler yapabilir miyiz? Böyle bir şey meşru olur mu bizim için?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 Aynı şekilde ne yapamazsın? O Şaban ayının 15. gününü orucu has kılamazsın. Ki bununla alakalı rivayetler de var hadis kitaplarımızda. Mesela Ebu Hurayra anh diyor ki, قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ bakiye nısfun min şa'bân felâ tasûmû Şaban'ın 15'i girdiğinde ne yapmayın? Oruç tutmayın. Hadisin tam Türkçesi böyle. Şaban'ın 15'i girdiğinde ne yapmayın? Oruç tutmayın. Biliyorsunuz başka bir de peygamber aleyhisselam ne diyor? La tuqaddimu şehra ramadan ısıyamin. Ramazan ayından önce ne yapmayın? Oruç tutmayın. Yani Ramazan ayından önce oruç yani Şaban ayının son dönemlerinde Oruç tutmayın.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 amellerin allah Teala yükseldiğini öğrendik bu ayda. Bir taraftan da Şaban ayının 15'i girdikten sonra oruç tutmayın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ramazanı diyor şey yapmayın. Ramazan ayını e, oruçla karşılamayın. Ramazan ayını oruçla karşılamayın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunları nasıl anlayacağız? Tirmizi Rahimahullah diyor ki وَمَانَا هَذَا الْحَدِيثِ اِنْدَ بَعْدَ اَهْلِ الْاِلِمْ اَنْ يَكُونَ الرَّجُّ مُفْتِينَ Yani bu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 Yani Ramazan ayının oruçla karşılanması nehy olunmuş. Saklanmış bir saklanmış bir ibadet. Diyor ki İmam Tirmizi Rahim bunun manası yani kişi nedir? Şaban ayının ilk 15 gün oruç tutmamıştır. Ondan sonra Şaban ayının girmesiyle orucu tutmaya gayret eder. Oruç tutmaya çalışır. Bu şekilde de bu yasağı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 kum fırtınası var. Hilal gözükmüyor. Böylece ne olmuş oluyor? Hilal gözükmediği için Şaban'ı neye tamamlıyorlar? Otuza tamamlıyorlar. Ama akıllarında da şu gelebiliyor bazı insanların. Şaban'ı otuza tamamlıyoruz ama belki bugün ne olabilir? Ramazan. Ramazan da olabilir. Buna ne deniyor? Şek. Yevmuş şek deniyor buna. Şek günü. Şüphe günü yani. allah Teala bizim bugün de nasıl davranmamızı istiyor? Gidin diyor çıkın Hilal'i gözetleyin. Görürseniz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 Az olmuş olur. Bakın niyet ne kadar hoş gibi gözüküyor değil mi? Ama Ammar radıyallahu anh diyor ki sahabeden Ben sâme yevme şek Kim diyor şek günü oruç tutarsa Fakat asa ebel kasim sallallahu aleyhi ve sellem Oruçtan kimse ne yapmıştır diyor. Ebul Kasım'a isyan etmiştir. Karşı gelmiştir. Buradan da anlıyoruz ki arkadaşlar Şaban ayının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 bu ayla alakalı bazı rivayetler var. Sahih olmayan rivayetler. Mesela üç aylar girdiğinde söylenir. Beyazı şöyle dua ettiği söylenir. Bu rivayet zayıf bir rivayet. Allah'ıma barik fi receb ve şaban ve belligna ramadan Allah'ım Recep ve şabanı bize ne kıl? Mübarek kıl. Ve bizi Ramazan'a ulaştır. Bu rivayet zayıf bir rivayet. Yine başka bir rivayet var. O da zayıf bir rivayet. Diyor ki rivayette beş gece vardır ki bu gecelerde ne yapılmaz? Dua geri çevrilmez. Nedir o geceler? Evvalü leyletin min Recep ayının ilk gecesi. Hatırlarsanız Receple ile alakalı, Recep ayıyla alakalı yapmış olduğumuz derste ne demiştik? İlim ehlinden nakille. Recep ayının faziletiyle alakalı yani oruç tutulmasıyla alakalı, oruç tutulmasının faziletli olmasıyla alakalı. Gece namazının belirli bir gecenin faziletiyle alakalı hiçbir sayı hadisin olmadığını söylemiştik. Çünkü hadisin ilk lafzı ne yapıyor bize? Kendini gösteriyor. Ve Leyletun Nisfi min Şaban. Şaban ayının 15'inci gecesi diyor. Ve Leyletul Cuma, Cuma gecesi, Ve Leyletul Fıtr, Ve Leyletun Nahre. Ramazan bayramı gecesi, Arefe'si yani. Kurban Bayramı arefesi. Yine uydurma hadislerden bir tanesi. İdakeanet. Leyleten <gülüyor> Nisfi min Şaban, fakumû leylaha ve sûmû nahâraha. Şaban 15 olduğunda gecesini ne yapın diyor uydurma rivayette. Gecesini kıyamla, ibadetle geçirin. Bugün camilerde yapıldığı gibi kandil yapın, mevlit okuyun, eve gidin. O gecede işte biliyorsunuz bir sürü namazlar var.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 Şaban'ın 15. gecesi 100 rekat namaz kılar. Bu 100 rekatta 1000 adet İhlas Suresi Kul hüvallahü okursa, "Kadallahu lahu hacetin talaba hatil O gece istemiş olduğu bütün istekleri Allahu Teala tarafından yerine getirilir Bu da uydurma bir hadis. Dediğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayı hadislerde Ebu Davud rivayet ediyor sayı hadis. İzen tasafe şa'ben felâ tasûmû. Şa'banın yarısı olduğunda oruç tutmayın. Hadisi çok açık, net. La tuqaddîmu ramadâne bisavm yevmîn ve lâ yevmînî. Ramazandan önce bir gün, iki gün oruç tutmayın. İlla raculun kana yasumu savmen fel Eğer orucu olan, muhtat olarak tutan bir adam varsa onu tutabilir. Bir gün öncesinde de, iki gün öncesinde de. Eğer tutuyorsa Şa'banın başından beri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 önümüzdeki hafta çarşamba günü ve cuma günü derslerimize devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü la ilahe illa. ve esteğfiruke vetubü